Hale devam ediyoruz imanım efemumunda. <gülüyor> Peki biz geçen hafta şöyle bir arada bir bir kontrol ederim. Biz geçen hafta bazı e, fırka, bazı fırkaların ve bazı alimlerin iman konusundaki görüşlerini söylemiştik. Aranızda bizde bu konuda bize bir şeyler hatırlatacak var mı? Cihmü İbn-i imanın sadece marif olduğunu söylüyor. Murciye tıpası ise imanın ııı e tasdik olduğunu söylüyor. Ehli sünnetin görüşü yani selef-i salihin akidesi bu konuda marifetten sonra kalbine tasdik, dille ikrar ve azalanan olan ameldir. Doğru olan görüş budur. Diğerleri de buna muhalefet etmişlerdir. Peki hocam. E kullabi yaqalu el iman ikrarun fi'l lisan. mi. El-Kulabiyye. El yani Eşari'nin gibi aralarında ihtilaf etmişler. Çünkü İmam Eş'arinin son görüşü Abdullah bin Kulab'ın görüşü üzerinde olmakla beraber bu konuda iki tane görüşü var. Bir görüşü sadece lisanla, ikinci görüşü sadece tasdikle. Yani orada ya, Abdullah bin Kullab'ın şeyinde biraz itirab var. Yani ladehi <gülüyor> ittirabun fil, fil akval. Yani bazen böyle, bazen böyle. Ama el kerramiye yüzde yüz imanı sadece ikrarla kabul ediyor. Ey kalbiyle tasdik etmediği halde, diliyle ikrar derse o kişi onların yanında mümindir. Böylece münafıklar da onların yanında mümin olmuş olur. Ebu Hanife'nin görüşü... İman ne artar, amellerle ne artar ne eksilir. Aynı şekilde kalır. Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. Onu söyledi zaten. Ebu Hanife'nin görüşünü söyleyemeyiz. Öyle Ebu mi? Ebu Hanife'nin görüşü, kalp yankasitik, dillenik var. Ve amel imanın gereklilerindendir diyor. İman, yani imandan değildir. Etmesinmez. Doğru, güzel. Başka? Artı yapacak. إذن الكلابي اتفقوا مع المرجع يا شيخ؟ أيوا اتفقوا مع الكلابي يوم اتفقني مع المرجع؟ مع المرجع يعني مع المرجع مع أبو Mansour al-Maturidi. يا أبو Mansour يقول الإيمان هو التصديق فقط. والكلابي عنده اترام يعني عبد الله بن كلاب عنده قولان القول الأول انه الاقرار باللسان القول الثاني الاعتقاد بالقلب fa iza qal i'tiqad bil Abu Mansur al Abdullah bin ve imam al-Ash'ari nonsense'inde diyor ki qal tasdiq bil qal iqrar bil lisan ancak yani itimat edilen görüş qal bil tasdiqtır esas bu Abdullah'ın görüşüdür ondan sonra ona bağlı olan şahıslar bazı ıslahatlar getirdiler Tıpkı mesela Abu Hanife'nin mezhebinde veya Şafi'nin şunlarında bakıyorsun ki bazı imam bir şey söylediyse ondan sonra bazı alimler ne yapıyorlar? Onun görüşünde islahatlar yapıyorlar. Yani genişletiyorlar. Mesela Ali Al-Kari Fıkhü'l-Ekber'i şerh ederken Abu Hanife'nin görüşünü ne yapıyor? Muğlak olan bazı sözleri açık açık çıkar Ondan sonra ayetlerle, hadislerle destekliyor. Bu şekilde. Dolayısıyla Abdullah bin Küllaf asıl görüşü kalple tasdik bir başka bir sözü sözünde dille ikrardır yani kerramiye ile ittifak ediyor ama aslında kalp ile tasdik aynen Abu Mansur gibi yalnız hatırlamadığınız bir iki tane اتفق مع السنه ابو الخوارج, الخوارج والمعتزلة <تصفيق> قالوا ان الايمان تصديق بالقلب واقرارا باللسان وعملا بالجوارح وقالوا Cemi'at ta'at hiye iman El khavarici ve mu'tezile ma'enduhum ziyade ve nüksan İza intakada şey fil iman intakada iman kulluhu Tamam Yani Khariciler ve mu'teziler Aynen selefi salihin gibi söylüyorlar Ancak selefi salihinden Ayrı görüşleri neydi İman bir bütündür Bütün Salih amel hepsi imandır bu salih amelden bir cüz eksik olursa iman hepsi gider. Onun için dediler ki, Yani büyük günah işleyen, tamam mı? Tabii ki büyük günah mefhumu alimler arasında çok e, geniş bir e, şekilde ihtilafa düşmüşler. Kimisi demiş ki büyük günahlar e, 20 tanedir, kimisi demiş 50, kimisi demiş 100, kimisi hatta bazıları 300'e kadar çıkarmışlar. Tam. Dolayısıyla hariciler eee haricilerin ihtikadına göre eğer an bütün salih amel hepsi taat ise bu taatlerden birisi eksik olursa o zaman o kişi ne olmuş olur? Kafir olur ve ebedi o şey üzerinde ölürse, masiyet üzerinde ölürse ebediyen cehennemde kalır. Mu'tezile ise Vasıl bin Atan'ın tesis ettiği mu'tezile görüşü ise diyor ki Aynı şekilde kalp tasdik dille ikrarca azalarla amel etmek ve salih amel hepsi taattır. <gülüyor> Ancak bir kişi masiyet irtikap ederse o kişi fasıktır. Yani ne kafirdir ne de mümindir. Dolayısıyla diyor ki şu fasık olan kişi küfür ile iman arasındadır. Ona ne kafir diyebiliriz ne de ona mümin diyebiliriz. Yeah. Ya diyor ki bu kişi ölümüne bakacağız. Öldüğü zaman eğer o masiyetten tövbe ettiyse o zaman iman üzerinde ölmüş olur. Eğer o kişi o masiyet üzerinde öldüyse o zaman küfür küfür üzerinde ölmüş olur. Dolayısıyla burada haricilerle birleşiyorlar. Burada haricilerle birleşiyor. Öbür tarafta da diğer Müslümanlarla birleşiyorlar. Vadium bunu şöyle adlandırmışlar. الشخص منزلة بين المنزلتين، يعني فسق بير منزلة در، كفر بير منزلة در، إيمان بير منزلة در، أو بو فاسق قolan كشي، هانги منزلةلر arasındادر، منزلةun يعني بين الكفر والايمان فاذا مات على الايمان بعد التوبة من هذه المعصية، فقد يموت على الايمان اذا تاب عن المعصية، ومات يموت على الإيمان على حسب زعمهم. وإن لم يتوب من معصيته ومات على هذه المعصية أي على الفصق فيكون ايش فمات على الكفر ويكون مخلت في جهنم أبدية واتفقوا هنا مع الخوارج. تمام? يعني خارج جلالا ومعتزين مشاهدة يعني bu en büyük ekoldur şu anda. Dünyada yani en çok beğenilen görüşler şu anda hariciler, mühsiz ve murciyecilerdir. Tamam mı? Hatta Mısır'da Ezher-Eşşerif adlandırdıkları üniversitede şu anda yani Abu Musa el-Eş'ari'nin son edindiği Abdullah bin Küllab'ın ile Abu Mansur'un akidesi okutuluyor. Ve Pakistan'da, Afganistan'da mesela ee, yine bu Abu Mansur'un akidesi okutuluyor. Mesela e, Taliban hareketi, onlara bağlı olan insanlar hepsi bu akide üzerindeler. Ee, Pakistan'da yine o şekilde. Ancak Pakistan'da sele, Selefi akidesine uygun bir üniversite de vardır. Onlar ayrı bir Çünkü Pakistan'da çok güzel bir e, Selefi hareket var. Hindistan'da çok güzel bir Selefi hareket var mesela. Bizlercen Hindistan'da muhaddisler çok ve bunlardan bazıları mesela Siddiq Hasan Khan ondan sonra Dehlavi bunlar yani Hindistan'da en büyük ayva şu anda Hindistan'da e, selef menhecine metoduna uygun üniversiteleri var Hindistan'da. Hem de çok kuvvetli büyük alimler gerçekten. Yani Acemi olmalarına rağmen Reina bu diğer Kutubi 6'nın imamları gibi hiçbirisi Arap değildir hepsi Acemi insanlar. Ama Subhanallah bu da Allah Celle Celalühü'nün hikmeti. Yani hepsi mesela ya Ahmed bin Hanbel rahimeullah, ya Abu Hanife rahimeullah. Bunlar hepsi biliyorsun Acemi dinler. Asıl Arap değiller. İmam Buhariim İmam Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, Bin Mace, İbn-i Mübarek, İbn-i Mübarek Türk'tür biliyorsunuz. Yani İslam cumhuriyetlerinden. Arap olan kimlerdir hocam? A, Arap olan işte. İmam Malik Rahimahullah. İmam Şafii Rahimahullah. Fakihler genelde şey oluyor. Arap değil mi? Yani, yani bunlardan da bunlardan e yani, şeye baktığınız zaman mesela şu anda e, Ehl-i Sünnet arasında en çok bilinen altı tane kitap sahipleri hepsi acemidir. Yani Arap değiller. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam ve Berekatüm. Tayyip. لا أبو فقه الأكبر الملة علي القارن شرح التيبير كتارش الملة علي القاري بليوسونز أبو حنيفة مس أبو حنيفة مس متعصب بيركشي وععني زمان ده حديث له ورش علي القاري ومنصور السرخسي Bundan sonra Ebni el-Humam, kadirin sahibi bunlar gerçekten yani hadisle uğraştılar ya. Yani. Ancak bakıyorsun ki yani Ebu Hanife'nin e, hata ettiği meselelerde işte efendim şuradan buradan böyle zikzaklı bir şekilde sanki hata etmemiş gibi gösteriyorlar. Doğru değil mi? Hata hata etmesi hayat normaldır. Bu beşerdir. Bu resul değil ki yani hata ettiyse kendisi bizzat kendisi söylüyor Abu Hanife Rahimeullah yani bunu bu mutaassıp olan insanlar Abu Hanife'den, İmam Şafii'den İmam Ahmed bin Hanbel'den çok daha mutaassıptırlar yani bu imamlar bu büyük imamlar bütün sözlerinde söylüyorlar ki yani biz hata ettiğimiz zaman hatalarımızı bırakın hadise sahip onun için Abu Hanife Rahimeullah İmam Ya'kube söylüyor ki yani Ebu Yusuf'e veyhak ya Ya'kub la taktub anni kul ma Tamam mı? Ey Yakup, sakın sakın Dikkat et benden her işittiğini yazma Zira diyor Bugün benim gördüğüm bir sözü yarın Bırakabilirim. Niçin? Çünkü İştihad yapıyor, kıyas yapıyor. Delili Gördüğü zaman kendi iştihadından ve kendi Kıyasından vazgeçiyor Tamam mı? Ebu Hanife Rahim Allah bu tür son zamanda çıkan Hadisleri görmüş olsaydı Yüzde yüz bu hadislere uyacaktı Çünkü onun mezhebi Kur'an ve Sünnet'ti. Onun için diyor ki Allah rahmet etsin eğer sahih hadis فهو mezhebim. Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir diyor. Abu İmam Şafii aynı sözü söylemişti. O zaman Müslüman'a yani ilim talebesine düşen görev nedir biliyor musunuz? Mutassıp bir görüşte mutassıp olmaması. Devamlı hakkın etrafında dönmesi. Taassup insanı tehlikeye götürür. Yani Müslüman hangi mezhebe bağlı olursa olsun, Hanefi olsun ama Hak hadisi gördüğü zaman o hadisi kabul etmesi lazım. Abu Yusuf gibi, İmam Muhammed gibi, ondan sonra Züfer gibi bunlar hadisi gördükleri zaman kendi imamların görüşlerini bırakıyorlar, hadise sarlıyor. Ama yine henefidir, bir şey olmaz. Sen henefi ol, şafi ol, maliki ol, ol ama sahih sözü gördüğün zaman o imamı o sahih hadisin üzerine çıkarma. Allah'ın sözü sözü üzerinde değildir. Bütün bunları bağlayan Allah ve Resulün sözleridir, Kur'an ve sünnettir. Ondan sonra ashabın anlayışıdır, mefhumudur, fehmidir, metodudur ve inancıdır. Yani, yani biz demiyoruz ki mesela kimse mezheb taklit etmesin. Değil. Sen mezhebi taklit et. Ama hak sözü gördüğün zaman, senin mezhebin o meselede hata etmişse o hatayı bırak. Ebu Hanife'nin yaptığı gibi, Şafii'nin yaptığı gibi, tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne sarıl. Mesele burada. Bakınız burada İmam Ebu Hanife'den diyorum. Diyor ki ve iman اِمَنْ اَهْلُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökte olanlar ile yerde olanların imanı <gülüyor> la يَزِيدُ وَا لَا يَنْقُسُ Bu bizzat Abu Hanife'nin sözü. Tabi ne yapıyor burada Ali Al-Qari şerh ediyor. Diyor ki ve اِمَنْ اَهْلُ السَّمَاءِ اَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَا اَهْلِ الْجَنَّةِ Bu söz kimin sözüdür? Ali Al-Qari İmam Ebu Hanife'nin sözünü açıklıyor. وَالْاَرْضِ اَيْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ حَتَّ الْفُجَّارِ Çok acayip yani. La yazidu ve la yanqus. Tamam mı? اَيْ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِ بِنَفْسِهِ Çünkü Ebu Hanife rahimahullah ve ona bağlı olan insanlar imanı kalpte asıl olarak kabul ediyorlar. Yani bu asıl iman diyorlar, hiçbir zaman eksil verme Çünkü o asıl imanda eksiklik ve artı olursa o zaman o kişi mümin değildir. Selef uleması ne demişler? Demişler ki iman, marifetten sonra, ey bilecek, bildikten sonra tasdik edecek. Çünkü bir insan bir şeyi bilmezse nasıl tasdik edecek? Sen bu mahalleyi bilmesen. Bir kişi desek işte filan yerde bu mahalle var. Sen bunu bilmiyorsun. Tasdik edebilir misin? Tasdik edemezsin. Ama sen de bunu bilirsen tasdik edeceksin. Şehadet edeceksin. Bu adam doğru söylüyor. Böyle bir mahallede böyle bir yer var. Tamam mı? Dolayısıyla bu Allah Celle Celaluhun varlığı ve Vesselam'ın onun Resulü olduğu diğer Resuller. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu tarafından gönderildiğin, gönder, gönderildiklerine dair kalbe ne yapacaklar? Bunu bilecekler. Bildikten sonra iman edecekler. Ve bu Ebu Hanife'nin yanında bu iman asla artmaz ve eksilmez. Ama siz bakacaksınız bakın zamanla deliller getireceğiz. Yani imanın arttığı ve eksik olduğu yerler vardır. Tamam mı? Ve diyor ki, ثumme diyor ki Ali al-Qari devam ediyor. İmam Ebu Hanife'nin sözünü şerh Diyor ki, ثumme el iman la yazid ve la yankus. لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر، ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر، فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا؟ أبو كيم دربو بو إ العل القارين سوز أبو حنيفان سوز نشرح دير، وبو عين بو الأكبر أبو منصور عين شكله شرح مشتر. Ve biz bakıyoruz ki Abu Mansur'un şerhi ile Ali el-Karinin Al şerhi arasında dağlar kadar fark var. Çünkü Abu Mansur sıfatları ta'til ediyor. Abu Hanife ta'til etmiyor Allah rahmet etsin. Onun için yani Abu Hanife Allah selefidir. İman konusunda burada hakikaten çizgiden biraz kaymıştır imanufumunda. Ama Abu Hanife Allah gerçekten akide de selefidir. Çünkü arş konusunda şu konusu, fasar konusunda muta, muattil değildir. Abu Mansur ise sıfatları tatil, tatil ediyor. Tamamen mürciye fırkısına uyuyor bu konuda. Dolayısıyla burada iman meselesi mesela şurada yine yani Müslümanlar diyor ki mutafadiluna fil e'mel Müslümanlar amal konusunda birbirlerinden karşı nedir? Değişiktirler. Tamam mı? Ve getiriyor burada fâsıh ederken şey Al-Qâri. Thummel amel gayri l-iman diyor. Amel imandan başka bir şeydir diyor. Tamam mı? wal iman gayri amel diyor. İman da amelden başka bir şeydir diyor. Kesiren Min avukati yertefe al amel minel mu'min. Ve la yecüz en yuqal yertefe anhu el iman. Tamam mı? Yani burada siz sözüne dikkat ederseniz şöyle biraz düşünürseniz sanki bir yerde aynı şekilde birleşiyorlar ama bir yerde iman mefhumunda sanki bunlar bu meseleyi anlamıyorlar. Yani selef uleması demiyorlar ki bir kişi imanı eksilince kafir olur. Şu anda bunun düşündüğü gibi amel, amel konusunda eksik olursa o zaman mumin kalması mümkün değil kafir kalması da mümkün değil yani olur mu? Burada diyor ki fe innel hait tabi burada Ali al bu örneği veriyor fe innel hait tertafi anha ve la yecüz an yukal rufi'a anha el iman doğrudur ama imandan bir cüz ondan kalkıyor çünkü o gün namaz kılmadığı zaman o ok meselede imanı eksiktir ama selef mesele demiyorlar ki hayızlı bir kadın imandan çıkar hayır öyle bir şey yoktur hiç kimse bunu söylemez. Tamam mı? Ancak hariciler böyle bir görüşleri var. Hayızlı bir kadın namaz kılmazsa kafir de çünkü onlarda hariciler, kadın hayızlı olduğu zaman mutlaka namaz kılması gerekiyor. Oruç tutması gerekiyor. Çünkü bu tür ameli terk etmek onlara göre küfürdür. Onun için kabul etmiyorlar. Kabul etmedikleri için hayızlı kadın, harici olup da hayızlı bir kadın namaz kılar ve oruç tutar. Ehli sünnet vel cemaatta nasıldır? Hayır. Hadislerle sabittir. Tamam mı? Namaz kılmazlar. Oruç tutmazlar. Tamam mı? Ve hayiz bittikten sonra namaz iade edilmez ama oruç iade edilir. Yani kaza edilir. Hariciler tamamen dinden çıkar o zaman. Kafir olur. Ebu Hanife'nin ve Ali Elkari'nin Al tarifine göre diyor ki bu demek değildir ki bir kadın. Hayızlı olduğu zaman namaz ve oruç tutmuyorsa veya takılmıyorsa tamamen imandan çıkmıştır. Selef bunu söylemiyorlar. Ama o konuda imanı eksik olmuş olur. Tamam mı? Waqad qala laha'ş-şari' da'i's-savm thumma aqdihi. Şer'i, ay Allah ve Resul biliyorsunuz. Dinde müşerri' kimdir? Allah. Allah'tan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona ne diyorlar ki hayızlı olduğu zaman orucu ve namazı bırak ve la yesah an yuqal iman Çünkü iman kaza edilmez. Yani doğrudur. Ama mesela bunu bu söylemiyorlar ki burada bir çelişki var yani mesele hakikaten anlaşılmıyor yani. Sanki anlamak istemiyorlar. ve Yahutta anlamak istiyorlarsa da tamam mı? Sırf imamı hataya düşürmemek için burada zigzaklık yapılıyor. Ya sen yani hata etmişse hata etmiştir. Allah Resulü Sallam hata ettiğinde bazı gazvelerde Biliyorsunuz orduyu bir yerde bırakırken, orada mevzilenirken dediler ki ya Resulullah bu Allah tarafından bir vahim midir? Hayır dedi. Bu benim bir ihtihadımdır. O zaman ya Resulullah dedi ki burası bizim için mevzi değildir. Yani mevzi olmaz. Çünkü biz savaş tekniklerini çok iyi biliriz. Burada bizim burada kalmamız savaş tekniklerine göre yanlıştır. Burada hata ettim. Tamam mı? Ama bu hata akide ile ilgili değildir. Bu iştihadidir. Çünkü ve Vesselam din konusunda asla hata etmez. Ama bazı iştihatlarında hata edebilir. Tamam mı? Ve hata ettiği zaman Allah Celle Celaluhu hemen ikaz ediyor. Mesela Abdullah bin Mektum. Tamam mı? Ona gelip soru sormak istediği zaman Aleyhisselatü Abu Ebu Cahil'le şunlar büyüklerle uğraşıyordu. Hani belki Müslüman olurlar diye ondan yüz çevirdi. Allah Celle Celaluhu hemen ikaz etti Abese suresinde. Öyle değil midir? Hemen ikaz etti. Yani demek ki bu bir hataydı. Ama bu hata nedir? Yani cüz'i hatalar olduğu için büyük hata sayılmıyor. <gülüyor> He, orada bile aynı şekilde. Tamam mı? Dolayısıyla burada herkes hata eder. Burada imam hata ettiyse, niçin yani biz bu hatanın etrafında dönüp zikzaklaştırarak işte ille de hata değildir işte burası doğru. Doğru değildir gerçekten. Ebu Hanife her iman eden kişinin imamıdır. Çünkü biz buna inanıyoruz ki Ebu Hanife rahimeullah, Ebu İmam Şafii, İmam Ahmed, şunlar bunlar hepsi bunlar esas selef ümmetinin direkleridir bunlar. Ama bu demek değildir ki masumdurlar bunlar, hiç hata etmezler. Bu olmakla beraber hatayla devamlı karşı karşıya olabilirler. Ve her her insan hatayla karşı karşıyadır. Yani Adem aleyhissalatü vesselam hata etmiş. Musa hata hata etmiş. E, Nuh'a hata etmiş. E, bütün Resuller hemen hemen hata etmişler. Haddik o hata etse bile yine bir ecir alıyor. Tabii canım. Biz taasuhumuzda hiçbir şey e. alamıyoruz. <gülüyor> Tayip, Esas burada, ondan sonra burada mesela e, imanın eksik e, arttığı ve eksildiği Tamam mı? Mefhumunda dikkat ediyorsanız mesela demin ki bizim orada e, hadis Cibril hadisinde gördüğümüz gibi e, mesela imanı İslam'ı sorduğu zaman ile imanı sorduğu zaman İslam o zaman diyor ki akhbirni yani İslam diyor ki enteşhed en ilahe illa imanı sorduğu zaman ento'mine billahi ve malaikatihi ve kutubihi. Ve burada dikkat ediyorsanız İslam ayrı ve iman ayrı olarak açıklanıyor. İkisi bir hadiste geldiği zaman ve demiştik ki İslam ayrı bir meselede gelse, ayrı bir konuda gelse, iman ayrı bir konuda gelse, o zaman İslam imanın mefhumunu içine giriyor. Veya hatta iman İslam'ın mefhumu içine giriyor. İnne'd-dîna Allah el-İslam ayeti söylendiği zaman o zaman hem iman hem İslam kastediliyor. Sadece İslam veya sadece iman değil. Ee, mesela Bakara suresinde yine ya ehellezîne âmenûdhulû fi's-selmikâfeten. Burada mesela ey bir imanınız bi yani, ve bir İslam'ınız yani batından ve Tamam, ve zahiren bütün her şeyinizle İslam'a giriniz. Buyurun. Aleykümselam. Aleykümselam. Ve Türkçe tercümesinde bu Türkçe e, tercimesi olan yani Kur'an-ı Kerim var ya şimdi bu kaç tane profesör tercüme etmiş. Bu ayeti nasıl açıklıyorlar? Ben geçen gene size söylemiştim. Ey bütün her şeyinizle barışa giriniz. Tamam mı? Çünkü <gülüyor> adamlar yani artık tabii e, duyduğumuz kadarıyla, ben onları şahsan tanımıyorum. Ama duyduğum kadarıyla yani iman mefhumunda iman mefhumunda aynen murciye gibi düşünüyorlar. Tamam mı? Hatta hikmetin, sünnette hikmeti tercüme ederken, yani, tamam mı? orada hikmet olarak tercüme demiyorlar ve es sünne. Niçin? Dikkat ettiyseniz hemen hemen Ali İmran suresinde, Arap suresinde ee, hemen hemen 4-5 tane ayet var bu konuyla ilgili. Tercümede aynen hikmet diye geçirmiş. Hikmet zaten ay ayette hikmet geçiyor. Sen bir mütercüm olarak niçin bunu tercüme etmiyorsun? Hikmet nedir? Yok. Çünkü tercüme ederse nasıl tercüme edeceğini bilmiyor. Çünkü sünnetin sünnetin tamamen kitabın tasdikçisi olduğunu yüzde kabul etmiyor. Örneğin Ahad hadisler ve yahutta meşhur hadisler ve yahutta Mustafa'yı hadisler tamam mı çünkü bunlar yani zan olduğu için kabul etmiyorlar. Ha o zaman olduğu gibi bırakıyor. Halbuki bütün müfessirler bütün müfessirler diyorlar ki el hikme huna min hadi ila -il el kas hikme Kitap ve sünne yani Kur'an ve sünnettir. Ama mefhumlarını aykırı olduğu için bakıyorsunuz ki burada zikzaklık yapıyorlar. <gülüyor> tamam mı? Ee, bir de şey hadisi zikretmiştik biz geçen hafta ama tamamlanmadı, eksik kalmıştı. Burada soruyorlar, diyorlar ki: "Vemel İslamu, aleysa tu'l İslam?" soruyorlar ki İslam nedir? Diyor ki: "Kal enteslim kalbeka lillah." İslam kalbini Allah'a teslim etmendir. Ve dikkat ediyorsanız burada lügat itibarıyla kalp nedir? İslam'a girmiş oluyor ve an الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَاَيَدِكَ <gülüyor> Ve Müslümanlar senin dilinden ve ellerinden tamam mı? Burada senin dilinden salim ve ellerinden salim olmak demektir. Ey sen bir Müslüman olarak, Müslümanların aleyhinde konuşmazsan, onlara zarar vermezsen o zaman hakikaten tam manasıyla sen istislam etmiş olursun. Biz daha önceden demiştik ki İslam demek istislam demektir. Ey Allah'a teslim olmak demektir. Kalben, lisanen ve azalarla. Hem kalben teslim olmak, hem dille, hem gözlerle, hem e, işitme duygusuyla, hem de azalarla. Yani nasıl gözüyle Müslüman olacak? Haram olan şeylere bakmamak bu İslam'ın ta kendisidir. Yani işitme duygusuyla haram olan bir şeyi işitmemek bu İslam'ın ta kendisidir. Diliyle Allah'ın hoş görmediği, razı olmadığı şeyleri söylememek ve devamlı Allah'ın hoşuna giden şeyleri söylemek bu İslam'ın ta kendisidir. Azalarla çalmamak İslam'ın kendisidir. Eliyle hayır yapmak, zekat vermek, sadaka vermek İslam'ın kendisidir. Ayaklarıyla mesela hayırlara gitmek İslam'ın kendisidir. Ve bu şekilde <gülüyor> namaz kılmak, oruç tutmak bunlar hepsi nedir? İslam'dır. Ve diyor ki Fa ayu'l-islamu Peki bu hani hep İslam İslam İslam diye cevap veriyor Hz. vesselam. Diyor ki: Soruluyor. Kal fa ayu'l-islamu Peki bu İslam'lardan en faziletli İslam nedir? Kal el-iman. Dikkat ediyorsanız burada Allahu Teala ve selam iman üzerinde İslam ismini veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Kalben teslim olma Ve kalben tam hak ile teslim olan bir kişi daha önceden söylemiştik. Mümkündeyiz zina yapamaz. Alkol içki içemez, adam öldüremez, yani Allah'ın haram olduğu şeyleri yapamaz. İşte onun için bu, tamam mı? Aynen önümüzde gelecek ayette gibi, hani bazıları nefislerine zulüm ediyorlar, öyle değil mi? Bazıları muktesittir, bazıları amellerinde yüzde yüzdür. Ha o zaman demek ki Müslüman, imanıyla beraber, yani nedir, haram olan şeyleri de yapabilir ve imanıyla beraber Sünnetleri, nafile şeyleri hepsini terk edip sadece vacipleri yerine getiren yine imandandır ve İslam'dandır? Öbür tarafta vacipleri, farzları, nafileleri ve haramlardan, şunlardan, mekruhlardan, şüphelerden vazgeçmek bu da nedir? İhsanın ta kendisidir. Biz anlatmıştık geçen hafta. Yani her muhsin mümindir ama her mümin muhsin değildir ve demiştik ki her mümin muslimdir. Tamam mı? Ama her muslim mümin değildir. Ondan sonra diyor ki Kale. <Gülüyor> قال وما iman deyince burada soru soran kişinin şeyine ne geliyor? Diyor ki peki iman nedir? Kale en tu'mine billahi ve melaikatihi ve kutubihi bil Allah'a iman etmek, Resulü'ne iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek ve öldükten sonra tekrar dirileceğine dair nedir? Bu da iman etmek. Bu hepsi nedir? Kalple ilgilidir. Kale fe iman afzal Peki bu imanlarda hangi en faziletlisi hangisidir? Kâl el-hicra. ki hicrettir. Diyor ki, kâl veme el-hicra. Hani hicret nedir? Hicrete bize hicreti tarif eder misin? Kâl en tehcuru's Kötülükleri ne yapmak hicret etmektir. Ey bütün haramlardan vazgeçmektir. Kâl fe ayyul hicra Peki en faziletli hicret nedir? Kâl el-cihadu fi sabilillah peki cihat nedir? kâle entü cahit au tukatil el kuffar tamam mı? ıza la quaytahum ve la teglul dikkat ediyorsanız bunlar hepsi zahiri amellerdir ve hepsi burada iman ile İslam iç içe nedir? griftir. Hepsi birbirine girmiş yani imanı İslam'dan İslam'ı imandan asıl itibariyle sökmek mümkün değildir tamam mı? Dolayısıyla Abu Mansur diyor ki mesela Abu Mansur el Maturidi bir kişi diyor bir kişi diyor kalbiyle iman ettiği halde diliyle ikrar etmezse zahiren gerekli olan bütün amelleri yapmazsa bizim yanımızda kafirdir Allah katında Müslümandır, mu'mindir. Acayip. Peki sen nereden bileceksin bu adamın kalbinde mu'min olduğunu? Kalp Allah'a mahsustur. Kişi kendi kalbini bilir, bir de Allah onun kalbini bilir. Ama başka bir kişi kişinin kalbinde geçip olanı kimse bilmez. Şu anda her enizin birer kalbe sahiptir. Ve her eniz şu anda ben konuşurken herkes kalbinde benim konuştuğum hakkında ne söylediğini ben bilmem. Ama kendisi bilir, bir de Rabbi bilir. Öyle değil mi? Çünkü kalp Allah'a mahsustur. Dolayısıyla diyor ki Allah katında mümin, bizim katımızda kafirdir. Peki... Sen nereden biliyorsun ki bu kalben Allah'a iman ettiğini ha Onun için Burada Asıl iman Asıl etibariyle Asıl itibariyle Amel konusunda Değişiyor Ey Ancak imanı olan bir kişi amel yapabilir İmanı olmayan zaten amel yapmaz Kafirin imanı olmadığı için hiç amel yapmıyor Ama kalbinde olan iman olan bir insan Tamam mı Bakıyorsun ki bazen namaz kılıyor, bazen namaz kılmıyor. Tabii ki namazın terki-küfür müdür değil midir? Biliyorsunuz alimler arasında itilaf var. O ayrı bir mesele. Bazen namaz kılar, bazen namaz kılmaz. Bazen oruç tutar, bazen oruç tutmaz. Öyle değil mi? Bazen cuma günleri gider namaza, bazen gitmez. Bazen bayram namazlarına gider, bazen gitmez. Bazen alkollu içki içer, bazen içmez. Bazen zina yapar, bazen zina yapmaz. Bazen birçok haramları irtikab ediyor, bazen de Allah'ın emretmiş olduğu gerekleri de bazı yerine getiriyor, tamam mı? Eğer zaten imanı olmasa mümkün değil, bu saydığınız şeylere yaklaşması mümkün değil. Demek ki imanı olduğu için yaklaşır. Ha o zaman geçen hafta belirttiğimiz gibi iman aynen sıcaklık ve soğukluk derecesi gibidir. Selef alimlerinin iman mefhumundaki inançları şudur: amel ettikçe imanı artar. Ameli terk ettikçe, salih ameli terk ettikçe imanı eksilir. Ha o zaman, hiç büyük şirk koşmayan bir kişi, evet, hani diyor ki soruyorsun, sen niçin namaz kılmıyorsun? İnkar ediyor Hayır diyor. Ben namazı inkar etmiyorum. Namaz haktır. Ve herkesin, her Müslümanın bu namazı kılması gerekiyor. Ama işte, tembellik var, şu var, bu var, falandır, filandır. Peki, dinden zararı olan şeyleri de inkar etmiyor. Büyük şirk koştuğunu da görmüyorsun. Büyük şirk de koşmuyor. Ha o zaman bu kişi mümindir ama zayıf imana sahip bir mümindir. Tamam mı? O zaman burada selef alimler ile Ebu Hanife ve ona bağlı olan kişilerle burada birleşiyorlar. Ama iman artışında burada Ebu Hanife ve ashabı selefle burada ayrılıyorlar. Siz aklen düşünün. Geçen gün örnek vermiştik. Aklen düşünün. Şöyle bir kişi hiç namaz kılmayan ile namaz kılan arasında aklen fark var mıdır yok mudur? Fark var mıdır? Demek ki nasıl vardır? Demek ki burada imanı kalben kuvvetleştikçe amel ediyor. İmanı zayıfladıkça amel etmiyor. Allah korkusu tam Allah korkusunu hatırlayınca Allah korkusu, cehennem korkusu, cennet sevgisi. Tamam mı? Kabir azabı. Bunlar aklına gelince bakıyorsun ki hassattan bir kişi öldüğü zaman onun cenaze namazına gittiği zaman bakıyorsun ki gelir gelmez hemen gidiyor camide namaz kılıyor. Müslümanlar öyle ver. Arada bir hafta iki hafta bir ay geçiyor. Tekrar namaz bırakıyor. Çünkü o korku, o dehşet kalbinden çıktı. Ve bu dehşet ve korku veya da sevgi dehşet ve korku ve sevgi bütün bunlar zahil olunca bu de dinden çıkmak demek değildir. Diğer hariciler ve mühtezirler gibi. Mumindir. Ama zayıf imana sahiptir. Çünkü dille ikrar ediyor. Evet. Ben diyor itiraf ediyorum. Ben burada diyor ben hakikaten diyor. Aleyküm sallallahu aleyhi Ben diyor itiraf ediyorum. Ben evet namazda şunda bunda yani eksiklik yapıyorum, tembellik yapıyorum ama bunların hiçbirisini inkar etmiyorum. Ve diyor Müslüman bunları yapan kişilere karşı sevgim var diyor. Severim sayarım onlara güvenirim. Demek ki bu adam bu fiil ve hareketlerinden anlıyoruz ki bu adam mümindir. Niçin? Çünkü ne yapıyor? Diliyle izhar ediyor. Tamam mı? <coughs> Ondan sonra diyor ki: "Fe nequlu el-muslimu men selime'l-muslimuna min lisanihi ve yadihi ve'l-mu'minu men eminehu'n-nas ala dimaihim ve diğer başka bir hadiste Abdullah bin Ubayd Abdullah bin Ubayd bin Umeyr أيضا diyor ki an abih an cedih enhu qila li sallallahu aleyhi ve sellem Nereye Muhammed kardeş? getirdik şey getirdik. Şimdi ders var çünkü bu bizim bizim Demirbaş elemanlarındandır. Başka birisini şu çocuğu götür. Hocam, ben gideyim mi? Ders bu olmaz ki. Şunu götür, şunu götür. <gülüyor> hocam. Sen daha yeni geldin kardeş. <gülüyor> diyor ki burada <gülüyor> soru soruyor. Diyor ki Mel İslamu, İslam nedir? Kale itamut taam. Ve itamut taam zahiri bir ameldir. <gülüyor> tamam mı? Yemek yedirmek. Ey misafirlerine, şunlara, fakirlere, miskinlere, yemek yedirmek, su içirmek, tamam mı? Bu nedir? Bu İslam'dandır. وَطِي <gülüyor> بِالْكَلَامِ Konuşurken güzel söz konuşmak, güler yüz olmak, Müslümanlara karşı, miskinlere karşı, fakirlere karşı veyahut da vazife konusunda düşük olan insanlara karşı. Biliyorsunuz bazı insanlar, Kendisinden daha düşük bir vazifede olduğu zaman sanki ona hakaret ederek böyle özellikle bu memlekette bu şekilde gözüküyor. Öyle değil mi? Ya, hakikaten yani bu çok kötü bir davranıştır. قِيلْ فَمَا iman İman nedir? قَالْ اَسْسَمَاحَةُ وَالْصَّبْرِ İman, çünkü burada sabır ve meşakkatlara dayanmak kalple ilgilidir. Tamam mı? İmanı sorurken diyor ki سَمَاحَةُ sabr Yani geniş gözlü olmak, geniş gözlü olmak müşakkatlara karşı veyahut da ona zulmedenlere karşı, veyahut da ona haksızlık yapanlara karşı ne yapmak lazım? Yani sabırlı ve e, bu sabra bu sabırda sebat etmesi. Kıl fema afdalul muslimin islamen. Müslümanlar arasında en faziletli müslüman kimdir? Kal men selimel muslimuna min lisanihi ve yadihi. Tamam mı? Müslümanlar o kişinin dilinden, ellerinden veyahut da davranışlarından salim oluyorlarsa demek ki o kişi gerçekten imanı iman konusunda ve İslam konusunda mükemmeldir. Qil feme feman afdalul mu'minina imanen? Müminler arasında en faziletli imana sahip olan kimdir? Qale ehsenuhum huluka. Ahlak konusunda en iyileri kimse? O en efdalıdır. Qila feme afdalul hicra en faziletli hicret nedir? Kalmen hecera me harram Allahu aleyh. Tamam mı? Bir kişi Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzaklaşıyor uzaklaşıyorsa ve onları terk ediyorsa bu da en muhacirler arasında en faziletli muhacir sayılıyor. Kal ayu salati afdal. En faziletli namaz hangisidir? tulul kunut. Ey en en uzun olan namazdır. Tulul kunut. Ey Namaz esnasında Kur'an Kur'an'ı uzatmak. Ve biliyorsunuz bazı hadislerde Allahu Teala ve selam gece namazlarında Bakara suresini, ondan sonra El-i suresini, Nisa suresini bir rekatte ne yapıyor? Okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kal ayu's sadakati afdal en faziletli sadakanaydır. Hale <gülüyor> juhdun <gülüyor> muqil. Tamam mı? <gülüyor> yani sadaka hiç sadaka vermek demek değil. Yani ne kadar verirse versin. Yeter ki versin. En az bir sadaka bile olsa. Hatta çok ufak bir şey bile olsa. Yani bir beş kuruş bile olsa. Ama o sa sadakadan kendini mahrum etmeyecek. Yani devamlı sadaka vermeye çalış. Mesela bir riyal verecekken elli kuruş ver Demesin vallahi bir riyal azdır. Elli kuruş azdır. Şu Yok. Bugün mesela bir avuç burgul verir. Bir avuç arpa verir. Bir avuç pirinç verir. Bir riyal verir. Ama kendini mahrum etmesin. Yani devamlı sadaka vermeye alışkın olsun Kale Eyül cihai Afdal kal entücahide bi nefpsi mücahitler arasında en faziletli kişi kimdir kendi nefsiyle canıyla ve maliyle cihad edendir kale Eyül saati Afdal enfe yani bu 24 saat içerisinde en faziletli saat hangisidir ibadet konusunda kale ceu fil leyl el yani biliyorsunuz Ali Satt ve selam devamlı gecenin e, onda birine yapıyordu geceyi ihya ediyordu namaz kılmak ondan sonra tefekkür ondan sonra Kur'an okumak Ali Satt ve selam yani demin söylediğimiz gibi bir rakatte mesela Bakara suresi 2,5 cüz Ali i İmran suresi bir buçuk cüz. Nisan suresi bir cüz. Yani bu kadar. Biz burada mesela normal olarak namazda değil de oturarak beş sayfa okuduğumuz zaman canımız sıkılıyor. Bu da imanın zayıflığından geliyor. Kişi hayırlı amelere karşı, hayırlı amelere karşı e, şeyi, sabırsızlığı imanın zayıflığından ileri geliyor. Bir insan bir amel yaptığı zaman daha çok amel yapmak isterse bu da imanın kuvvetliğine delalet ediyor. <tık> İki, i̇kinci dersi alalım İkinci ders alalım Namazda 20 dakika Tamam. Hedep Allah'ım aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem Ve bari de ve